Auzu billahi minash shaytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmaîn. İzmir'e başkaları başka şeyler söylüyor. Ben o kelimeyi söylemeyeceğim. Ama bugün siz İzmir'i Musab'ın memleketi kıldınız Musab'ın şehrine, Musab'ın ufkuna, Musab'ın medeniyetine inşallah bir kapı açtınız Allah yollarından ayırmasın, anlamayı, kavramayı, onlar gibi yaşamayı bizlere nasip eylesin İşin başında ben sizlere Musab İbni Umeyr'in bir duasını yapacağım Kendime yapacağım o duayı Sizden de bir amin isteyeceğim Öyle yürüyeceğiz Musab'ın o güzel yolunu O güzel mücadelesini öyle kavrayacağız Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye onu Kur'an öğretmeni olarak gönderince Büyük bir hizmetle, büyük bir aşkla Toprağa tohum ekmeye başladı O günkü adı Yesrib olan o coğrafyanın insanlarını kazanma adına gayret gösterdi İki insan çok önemliydi İslam tarihinde adlarını çok duymuşsunuzdur onların Biri Useyd İbni Hudayr Diğeri ise Sad İbni Muaz'dı Esat İbni Zürare isimli Medine'de Mus'ab'ın mihmandarı olan o yiğit insan diyordu ki Mus'ab'a eğer bu iki insanı kazanırsak Yesrib bizimdir. Bu bilgiyi bildiği için öldürmek adına önce Useyd İbni Hudayr sonra Saad İbni Muaz Mus'ab İbni Umeyr'in oturduğu bahçeye doğru gelirler. O anda onların gelişini görünce Bir ihlas kahramanı olan Musab İbni Ümeyr Açar ellerini Rabbine Ya Rabbi der İhlasımı derinleştir Ya Rabbi der ihlasımı arttır Sözüme tesir ver ki Şu iki insana Hidayet şerbetini içireyim Musab zaten ihlas üzereydi ama o duayı o yaptı. Bize yol gösterdi. 14 asır sonra geldik. Musab'ı anlamı adına onun adına bir sofra kurduk. Duam o olsun ne olur siz de amin deyin. Allah'ım ihlasımı arttır. Allah'ım derinlik ver. Allah'ım sözümü yüreklerimden çıkar ki kardeşlerimin yüreklerine varsın da bugün biz... Mus'ab'a hasret olduğumuz şu çağda Onu anlama ve onun yolunda yoşşama noktasında bir gayretimiz olsun Mevla ondan geri bırakmasın inşallah Aziz kardeşlerim 82 il 82 sahabi deyip yola çıktık Kardeşlerimiz söyledi Her ile bir sahabi efendimizi bir şekilde eşleştirdik İzmir'in nasibi güzelmiş. Çok güzel bir insan İzmir'e düştü. Sebebine dair birkaç şey söyleyeyim. Sebeplerinden bir tanesi şu. Genelde burada yaşayan insanlar hizmetin zorluğunu söylerler. Coğrafya zor derler. Burada hizmet etmek zor derler. İşte bir örnek olacak Musab İbni Ümeyr bize. Yesrip gibi zor bir coğrafya Nasıl Medine kılınır Onu bize Musab İbn Umeyr gösterecek İkinci bir sebebi daha var Bilmem katılır mısınız buna Ben ne zaman şehirleri birbirine kardeş kılsam Aklımdan öyle bir şey geçse İstanbul'un kardeşi İzmir'dir derim İstanbul'un manevi fatihi Ebu Eyyub El Ensari Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hicret edip Medine'ye geldiği zaman Muhacir Ensar kardeşliğini kıldığında Mus'ab'ı aradı gözleri Mus'ab'a dedi ki ey Mus'ab Senin kardeşin Ebu Eyyub el Ensari Madem öyle İstanbul İzmir'in kardeşi Madem öyle İstanbul'un Fatihi Muhacir Ebu Eyyub El Ensari İzmir'in de Fatihi Musab İbni Umeyr olsun. Onun adı da burada anılsın dedik. İsabet kaydetmiş miyiz bilmiyorum ama şu güzel tablo o isabetin bir işareti. Allah ikisinin yolundan da bizleri ayırmasın. Musab İbni Umeyr Mekkeli Abdudar oğullarından bir yiğit. Abdul Dar oğulları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la dördüncü babada soyları birleşen aynı soy silsilesinin insanları. O aile, Abdul oğulları Mekken'in sosyal yapısı içerisinde Sidane diye bir görev icra ediyorlar. Kabe'nin örtüdarlığını ve anahtarını taşıyorlar. Savaşlarda da. Raye diye bir görev icra ediyorlar Sancağı taşıyan aile onlardan oluyor Musab İbn-i böyle bir aileye mensup olarak Babası Ümeyr bin Haşim Anası Hünas binti Malik Miladi 585 nübüvetin gelişine 25 yıl var Mekke'de doğuyor Doğum müjdesi baba Ümeyr'e gelince seviniyor. Çünkü erkek doğdu. Cahiliyede yaygın bir kanaat var. Kız çocuğu müjdelenince yüzler kas katı kesilir. Erkek çocuğu müjdelenince yüzlerden sevinç belirir. Ümeyir de o sevinci taşır. Mus'ab o evin o anda üçüncü erkek çocuğu olur. Yıllar önce Velid gelmiş o eve, yıllar önce Ebul Aziz gelmiş, şimdi Mus'ab geliyor, birkaç sene sonra anası başka, babası Ümeyir olan Ebu Rumi de o eve gelecek, o evin dört erkek çocuğu olacak. Ancak Mus'ab İbni Ümeyir'in kendinden önceki iki abisinden farklı bir yanı var. Allah öyle bir cemal vermiş ki bakanlar hayran oluyor ne kadar güzel olduğunu size şöyle bir cümle söylesem anlayacaksınız Efendimiz gibi güzel Efendimiz'e sahabe içerisinde benzeyen bakıldığı zaman Resulullah zannedilen birisi cemal noktasında böyle bir yerde duruyor Böyle olduğu için de Anasının nazlı bebeği oluyor El üstünde tutuluyor Kendinden önce iki tane abisi olmasına rağmen Annesi onun üzerinde titriyor Onun için özel elbiseler getiriliyor dışarıdan Yemen'den özel ayakkabı diktiriliyor Sadece Musab'ın giydiği Ve yine kaynaklarımızın bize verdiği bir bilgi onun kullandığı kokuyu Mekke'de kullanan ikinci adam yok Eğer Musab bir yoldan yürümüşse Musab'ın kullandığı kokuyu bilenler buradan Musab geçmiştir derler Böyle bir hayatı böyle bir İslam öncesi durumu var Bunları anlayalım ki Musab neyi terk etti geldi daha iyi anlaşılsın 25 yıl boyunca Musab İbni Umeyr'in hali budur Annesinin göz bebeğidir Annesinin umududur Her daim ona ait Farklı şeyler beslemektedir anne Bu manada da Malını mülkünü servetini Oğlunun ayaklarının üstüne Ayaklarının önüne sermiştir Ve Musab Geceleri Mekke'nin volkanik dağlarında, Safa Tepesi'nde, Hantame Tepesi'nde Arkadaşlarıyla oturur, eğlence yapar Gündüzleri ise yine Mekke'nin düzlüklerinde at koşturur, at yarışı yapar Başka bir işi de yoktur Bu kadar rahat olmasına rağmen Hayatında bu kadar kolaylıklar olmasına rağmen içinde hep bir boşluk vardır Ara ara o boşluğu konuşurlar akşamları Kardeşleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla Arkadaşları der ki ona Senin eksiğin belli Bak yaş 20 oldu, 25 oldu Yürüdüğün bütün yollarda Kızlar önüne çıkıyor senin için Sen halen başını kaldırıp bir kıza bir kadına bakmadın senin hayatındaki boşluk bu evlenirsen eğer içindeki o boşluk gidecek. Ama Musab bunun öyle olmadığını çok iyi biliyor. O cahiliye üzerine yaşamasına rağmen o ana kadar putlara tapmasına rağmen Yusuf misali iffetsizliğin olduğu o topraklarda İffet perdesini aralamamıştır Belki de Musabı Musab yapan En önemli şey de odur Meryemce yaşamış Yusufca yaşamış Allah'ın vaadi var Bu kitapta Tahir Tahir'in dostu olacaktır Tahir olan Musab Yeryüzünün en Tahiri olan Allah Resulüne Arkadaş olacak Yoldaş olacaktır Yaş 25, miladi 610, günlerden Kadir gecesi, pazartesi, semanın kapıları açılır, Allah Resulü'ne ilk ayetler gelir, nübüvvetin mücadelesi başlar Mekke'de Daha ilk günler, Darul Erkam'ın edinildiği ilk anlar, Habab İbni Eret'in Müslüman olduğu günler Habbab'ın yüreğinden fırtınaların aktığı günler ve o günler nasıl olmuşsa Mus'ab'ın da yüreğinde fırtınalar var. Sabah erkenden atmış kendini dışarıya demircilik yapan Habbab'ın dükkanına doğru yürümüş. Habbab bakıyor karşıdan Mus'ab geliyor. Elinde bir demir var. O anda Habbab'ın içinden geçenler şunlar. Acaba ben bu dini Mus'ab'a arz edersem Mus'ab nasıl bir tepki verir? Onu düşünürken demirin kızgın tarafını tutmuş, eli yanmasına rağmen o acıyı hissetmeden Mus'ab'ı karşılamıştır. Mus'ab Habbab'ı o halde görünce elin yanmıyor mu demiştir de ona elindeki demiri hatırlatmıştır. Musab'ın cevabı, Habbab'ın cevabı nedir Musab'a biliyor musunuz? Yüreğimdeki yangın o kadar büyük ki elimdeki ateşi hissetmemişim. Musab'ın da yüreğinde bir yangın var. Habbab yangınına itfaiye bulmuş. Darul Erkam onun yüreğindeki itfaiye ama şimdi aynı mutluluğu Musab'a yaşatacak. Musab merakla sormuş ne olmuş Başlamış anlatmaya Yüreğinden imana karşı kapılar açılmış Hadi götür beni demiş Darül Erkam'a El ele vermiş yürümüşler Darül Erkam'a İman şerbetini içmiş Orada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam efendimizin huzurunda Musab bir anda değişmiş o gün birkaç saat kalmış Darül Erkam'da. Sonra çıkıp gelmiş eve. Anne ile konuşmadan direk geçmiş. Bir tuhaflık var anne hissetmiş ama ne olduğunu hiç bilmiyor. Birkaç gün gözlemiş aynı şeyler. Kardeşlerine demiş Mus'ab'da bir gariplik var hissediyor musunuz? Kardeşleri başka şeyler demişler. Akrabası olan Osman bin Talha'ya. Annesi Hünas görev biçmiş. Bir gözle bakalım. Mus'ap'ta bir değişiklik var. Neyin nesidir demiş. Haber gelmiş. Musab Abdulmuttalib'in yetimine iman etmiş. Annenin tepkisi o anda inanılmaz farklı bir boyutta olmuş. Benim oğlum, göz bebeğim, umudum nasıl olur kölelerle İşçilerle aynı sınıfta aynı yerde yer alır. Nasıl olur Mekke'nin en asil insanı el ayaklara düşen insanlarla aynı safta olur. Konuşmuş oğlu Abla, Mus'ab'a söz söyletme sırasını bile bırakmamış. Mus'ab bir şeyler söylemeye çalışıyor dinlemiyor. Hayır terk edeceksin diyor. Eğer terk etmezsen... Ben bilirim sana yapacaklarımı deyip tehditler üstüne tehditler savuruyor. Ama Mus'ab imanın o güzelliğini öyle bir anlamış. O şerbeti öyle bir içmiştir ki ne söylenirse söylensin hiçbir şeyi duymadan o imanın mutluluğunu yüreğinde hissederek Darul Erkam'a her gün gidip gelen bir talebe olmuş. Anne bakmış ki hiçbir söz musabı o yoldan alı koymuyor. Demiş ki Musab, eğer bir daha gidersen oraya sana işkencelerin en ağırını tattırırım. Kölelerini emretmiş, bağlatmış Musab'ı. Bakmaya kıyamadığı oğluna Kırbaçlar vurdurmaya başlamış. Musab o kırbaçları yemesine rağmen Mekke'de onlarcasının iman sloganı olan ahad ahad sloganını o da oradan duyurmuş. Anne bakmış ki işkencelerde Mus'ab'ı alı koymayacak. Başka yollar denemiş, yine olmamış, salı vermiş Musab'a. Musab gelmiş Darul Erkama. Yine gidip gelmiş anneye. Anneyi kazanma adına gayret göstermiş. Anne terk et Muhammed'i gel diye sözünü tekrar etmiş. Mus'ab yine ahad deyince herkesin belki de böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldığında sınıfta kalacağı bir tavır bir duruş ortaya koymuş. Anne demiş ki Mus'ab. Ya servetim Ya Muhammed Seç ikisinden birini Hiç tereddüt göstermeden Allah Resulü'nü seçmiş Ve o günden sonra Anasının evinde bile kalamamış Musab Çıkmış gelmiş Darül Erkam'a İşkenceler çoğalınca Mekke'nin sokaklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman'ın Rehberliğinde 11 erkek 4 kadın 15 kişiyi Habeşistan'a Hicret etmeleri için Gönderiyor Musab da o 15 kişiden Biri olarak o kutlu kafilenin içerisinde kalıyor Varıyor Habeşistan'a 3 ay Habeşistan'da Allah aşkına Dostlar şu kıyası Beraberce yapıp Anlamaya çalışalım Musab Habeşistan'a 14 kişiyle beraber gitti. Habeşistan Hıristiyan bir bölgeydi. Oranın kralı Meliki ise İsevi olan yani muvahhid olan Necaşi idi. Yesrib'e tek başına gitti. Yesrib'te elde ettiği başarıyı Habeşistan'da etmedi. Niçin peki? Neden Musab? Habeşistan'da yaptı da yapamadı da o işi Yani Habeşistan'ı imanın şehri yapamadı Habeşistan'ı Medine yapamadı da Yesrib'i Medine kıldı Üzerinde durulması gereken bir mesele değil mi? Ben size sebebini söyleyeyim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Musab İbni Umeyr ve 14 insanı Arkasından bir sene sonra Gidecek olan 101 insanı Habeşistan'a gönderirken Gidin Kendinizi muhafaza edin Diye göndermişti Onun için onlar Habeşistan'a Dönmek için Gitmişlerdi Hep kulakları Mekke'den Gelecek bir haberdeydi Zaten 3 ay sonra yanlış bir haber Gelince Habeşistan'dan Dönüp geldiler Ancak yıllar sonra Mus'ab İbni Umeyr'i Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yesrib'e gönderiyordu Giderken Mus'ab dönmek için gitmiyordu oraya Ölmek için gidiyordu Onun amacı Yesrib'e giderken Yesrib'i iman beldesi etmekti Orada bir sığınmacı olmayacak Toprağa tohum ekecek Ve o beldeyi iman beldesi etme adına Gayret gösterecekti Şimdi bu kıyasın üzerinden Herkes kendi dünyasına Bir şeyler taşısın Bulunduğumuz ortamı Habeşistan olarak mı görüyoruz Yesrib olarak mı görüyoruz Eğer Habeşistan olarak görüyorsak Yıllar yılı da orada kalsak Yapacağımız iş sınırlıdır İmamız Öğretmeniz İzmir'i İzmir'deyiz şuyuz buyuz bu beldedeyiz. Eğer bulunduğumuz burayı Habeşistan olarak görüyorsak gözümüz hep çantamızdadır. Ama eğer bulunduğumuz ortamı bulunduğumuz toprakları bulunduğumuz şehri Yesrip olarak görüyorsak çantayı unuturuz. On gün bile kalsak burada bu topraklara İman tohumunu ekmenin gayret ve mücadelesini veririz. Musab İbni Umeyr'in Habeşistan'a giderken tavrı bu. Yesrib'e giderken tavrı oydu. Üç ay sonra döndü geldi. Duydu annesi dönmüş gelmiş. Ebul Aziz'i gönderiyor var git diyor. Belki biraz daha farklılaşmıştır vazgeçmiştir. Ebul Aziz geliyor Musab'ı görüyor tekrar dönüyor anaya aynı Musab diyor İstikamet istikrar onun hayatının azığıdır Musab aynı Musab'dır Üç ay Habeşistan'dan kalıp geri dönmüş yine Mekke'de iman adına gayret gösterirken Yine işkenceler olacak yine sıkıntılar yaşayacak ama ben annemi kazanabilir miyim ızdırabıyla Musab İbni Umeyr yine anaya gidip gelecek. Anne yine aynı tavırda bir gün mahzun mahzun o evden çıkınca evin en küçük çocuğu olan Ebu Rumi abisinin yanına koşacak. Musab diyecek Habeşistan'a gittiğinden beri düşünüyorum. Ve senin iman ettiğin o dinin hak olduğuna kani getirdim Ben de iman etmek istiyorum diyecek Musab anneyi kazanamamıştır Ama haliyle temsiliyetiyle iman noktasındaki o güzel duruşuyla Baba bir kardeşi olan Ebu Rumi'yi imana taşımıştır Ve bir sene sonra nübüvetin 6. yılı Ebu Rumî de alacak 83 erkek 18 kadın yeniden Habeşistan topraklarına gidecekler. Gidenlerden ikisi de Musab ile kardeşidir. Kaç sene orada kalmış? Takriben 3 ya da 4 sene. Mekke'nin o asil insanı deniz aşırı bir ülkede imanının gayretini, imanının mücadelesini veriyor. 4 yıl boyunca doğup büyüdüğü topraklardan Habeşistan'dadır 4 yılın sonunda geliyor Geldiği günler Şibi Ebi Talip muhasarasının kaldırıldığı günlerdir Müslümanlar tam derin bir nefes almışlarken Arka arkaya iki ölüm haberi Müslümanları sarsar Önce Ebu Talip Sonra Hatice Herkes onların arkasından Gözyaşı dökerken Dökenlerden biri de musab olacaktır Taife gidecek Efendimiz İmana yatak olur mu Taif diye Taif'te olmayacak Dönüp gelecek Efendimizin öğrendiği bir hakikat var O hakikati de sahabeye öğretiyor Risaletin davası dava Bu davada durmak yok Orası olmasa başka bir yer, başka bir yer olmasa daha başka bir yer durdurat bilmeden imanın mesajları dünyanın dört bir tarafına duyurulacak. Mekke'de olmadı, Taif'te bu işe yatak açmadı. Ne yaptı Efendimiz? Mina çadırlarını dolaştı. Hac ve ticari maksatla Medine, Medine'den başka yerlerden gelen o insanların çadırlarını dolaştı. Hangi çadıra vardıysa sonuç olumsuz. Hangi çadıra vardıysa sonuç olumsuz. Bir gece 16 çadıra gittiğini biliyoruz. Allah Resulü'nün en son Akabe denen yerde 6 tane delikanlının çadırına gidecek. O çadırlarda duran delikanların başkanı Esat İbni Zürare yaşı 25 Beş arkadaşı ondan daha küçük yaşlarda, altı delikanlı İslam'ı kabul edecekler, iman edecekler ve Yesrib'in toprağına ilk kez onların eliyle Allah imanın mesajını ulaştıracak. Esat varacak Medine'ye, o günkü adı Yesrib, kendi evini bir Darul Erkam yapacak. Size işin yolunu anlatıyorum bakın. Hikaye değil, efsane değil, Risaletin davasına nasıl hizmet edilir onun yolunu anlatıyorum. Kendi evini Darul Erkam yapacak, biz o evi Darül Esad diyebiliyoruz. İmanın mesajlarını öğrenecek ve o mesajları insanlara duyuracak. Bir sene sonra Esad İbni Zürare 12 insanla yeniden Akabe'ye gelecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Bir sene boyunca yaptıkları çalışmaları anlatacaklar Ondan sonra Efendimiz onlardan biat alacak Tam gideceklerken içlerinden biri diyecek ki ya Resulallah Bize bir Kur'an öğretmeni göndersen de Hem bize Kur'an'ı öğretse Hem namazlarımızda imamlık yapsa Hem karşılaştığımız sorunları çözse Böyle bir rehber Muallim göndersen diyecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ne olur bu sözüme dikkat edin O gün elinin altında 150 tane Sahabi olmasına rağmen Yaklaşık 60-70 tane Habeşistan'da Ama o gün için Müslüman olanların Sayısı 250 civarında Onların içerisinden Efendimiz Düşünmeden Tereddüt geçirmeden Musab İbni Umeyr diyecek Niye peki Efendimiz bir insan sarrafıdır Çok iyi bilir Musabı Ancak Musab gibi Biri Yesrif gibi Zor coğrafyayı Medine kılabilir Ancak Musab gibi biri Diliyle nice bağları Çözebilir Ancak Musab gibi biri Temsiliyet adına durduğu zaman Haliyle Ahvaliyle, edasıyla, sedasıyla imandan mahrum olanların yüreklerine iman tohumunu ekebilir. Varacak Musab Yesrib'e 12 tane ensarla ne yapacak? Bir iman mücadelesi başlatacak. Tatlı diliyle, ihlasıyla, temsiliyet adına o güzelliğiyle. Yanında oturup onunla konuşan O güzellikten etkilenecek Düşman olarak onun yanına gelenler Dost olarak ayrılacaklar Öldürmeye gelenler Onun yanında dirilecekler Sad bin Muaz öldürmeye geliyordu Kılıcını kuşandı Geldi Senin ne işin var bizim memleketimizde Dedi Sen buraya kardeşi kardeşe Babayı evladına düşürmeye mi geldin Çabuk burayı terk et, bir daha seni yeslikte görmeyeyim. Ne dedi Musab? Sad dedi, memleket senin, söz senin. Sadece beni iki üç dakika dinle. Eğer sözümü beğenirsen alırsın. Sözümü reddedersen çıkar giderim, bir daha da senin karşına gelmem. Bu söze kim itiraz edebilir? Sad bin Muaz oturdu dinledi. Ne söyledi ne konuştu Hangi ayetleri okudu bilemiyoruz Ama unutmayın İhlasla bir Allah nidası Nice kapalı kapıları açar Nice kilitli sandıkları açar Musab'da hücrelerine kadar İhlas dolu bir insan olarak Sad bin Muaz ile konuştu Yüreğini açtı Kimleri açmadı ki Bir sene sonra Aylardan zilhittce olunca Musab geliyor Mekke'ye. Arkasında 73 erkek, iki kadın, 75 kişiyle geliyor. Bir baş yürümüş Medine'ye, 75 baş olarak yürüyor şimdi Mekke'ye. Sen nasıl birisin Musab? Nasıl birisin ki iman senin elinle böyle güzel temsil edilmiş? Varıyorlar Mekke'ye yaklaştıkları bir yerde Musab diyor ki sizin yeriniz akabe ben sizin yanınızda görünmeyeyim Mekkeliler beni sizinle görmesinler Arka bir yoldan Efendimiz aleyhissalatü vesselama işin raporunu vermek için Efendimizin yanına geliyor Allah Resulü görüyor Musab'ı karşısında alıyor sarılıyor öpüyor kokluyor Göz yaşı döküyor üstüne yanına oturturuyor. Ne yaptın Musab diyor. Ya Resulallah. Medine'de imanın girmediği ev kalmadı. Musab'ın bir yıllık gayreti. Medine on bin kişilik bir şehir o gün. Ya Resulallah, Medine'de imanın girmediği ev kalmadı. Ya Musabul Hayr Ey hayırlı Musab Desene Allah senin elinle Yesrib'e hayrı ulaştırmış Musab'ın lakabıdır Veren Allah Resulü'dür Musab'ul hayır Hayırlı Musab Hayır dağıtan Hayır temsil eden Hayrı toprağa eken Bir hayır işçisi o Ve o gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam O 75 Medineli ile görüşecek İmanın kapıları Yesrib'e Yesrib'de sonuna kadar açılacak Ve hicret öylece başlayacak Efendimiz aleyhissalatü vesselam hicret edip gelecek Menzil olarak Ebu Eyyub El Ensari'nin evini edinecek Sonra mescidinin temelleri atılacak Mescit yapılacak Hemen arkasında mektep inşa edilecek Suffa Mektebi O inşa edilince Muhacir Ensar kardeşliğini Efendimiz yapacak Ve dedim ya işin başında Musab'ı Ebu Eyyub El Ensari'ye kardeş kılacak Artık Musab için Medine'de bir hayat başlamıştır Yaş kaç? 36-37 Evlenmiş mi o yaşa kadar? Kurban olduğumuz evliliğe zaman bulamamış ki. Mekke'nin en güzeli, en asili, en iffetlisi 36-37 yaşına kadar evlenmeye zaman bulamamış. Hayatını özetledim dikkat ettiniz mi? İman ettiğinden hicret edene kadar Musab'ın hayatında tam 4 tane hicret vardır. 2 defa Habeşistan'a. İki defa Medine'ye. Onun için bazı alimler Musab'ın hayatını bize anlatırken, onlardan bir tanesidir Muhammed Kutup, daimi muhacirdir. Hayatı hicret bilen daimi muhacirdir o. Bir hayata, bir ömre dört hicret sıkıştırmış bir yiittir o. Efendimiz soruyor, Musab diyor evlenmeyecek misin? Hiçbir şey demiyor efendimize gel diyor seni evlendireyim kiminle halasının kızı Hamne binti caş ile Musab'tan bir iki yıl sonra efendimiz Hamne validemizin ablası olan Zeynep binti caş ile evlenecek Musab'la efendimiz bacanak olacak Allah Resulü ve selamla Musab'ın bir de böyle bir yakınlığı olacak Hamne validemiz Zeynep validemizin kardeşidir Allah o evlilikten Zeynep isimli bir kız çocuğu verecek Efendimiz biliyorsunuz erkekler içerisinde en fazla sevdiği isim Abdullah Abdurrahman Kızlar içerisinde de Zeynep'tir Sahabe bunu bildiği için ne kadar çocukları olursa olsun muhakkak içlerinde bir tane Abdullah bir tane Zeynep olurdu Musab da bunu bildiği için kızına Zeynep ismini verdi. O Zeynep büyüyecek. Sonra Abdullah ibni Abdullah ibni Ebu Ümeyye ile evlenecek. Ümmü Seleme validemizin yeni. Allah o evlilikten Muhammed, Musab, Darîbe isimli çocuklar bahşedecek. O soy, yani Musab'ın soyu kızı Zeynep'in aracılığıyla devam edip gelecek. Evlilikte oldu, evi var. Mekke'de Medine'ye hicret etmiş Medine'ye alışmaya çalışıyor Zor bir hayat Seriyeler olmuş Katılmak istemiş olmamış Hicretin ikinci yılı Bedir Bilal'in sesi duyuluyor asker istiyor Musab hemen kılıcını kuşanıyor Sukya mescidinin oraya doğruyu. Buyutu Sukya'ya doğru koşuyor Varıyor Bedir'in meydanına O gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 313 askeriyle varmış Bedir'e Yanında bir tane siyah bayrak var İki tane siyah sancak var Bir tane de beyaz sancak var Siyah bayrağı Hazreti Ali'ye veriyor Bayraklarımız Bedir'de sensin Ali diyerek İki siyah sancaktan birini Evslilere veriyor Birini Hazretçilere veriyor Evsin bayrağını taşıyan Sad İbni Muaz Hazretin bayrağını taşıyan Hubab İbni Münzir İkisi de Musab'ın eliyle iman edenler Sıra muhacirlerin bayrağını vermekte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Beyaz bayrağı Musab'a veriyor Ve Musab'ı muhacirlerin sancaktarı olarak atıyor Neden beyaz Musab'ın elindedir biliyor musunuz karşıda kim var Mekkeliler Mekke tarafının sancaktarı kim Musab'ın amcası Elindeki sancağın rengi ne siyah karşısına kimi koyuyor Efendimiz akrabası olan Musab'ı eline nasıl bir sancak veriyor beyaz siz Bedir'in meydanına öldürmeye geldiniz biz Bedrin meydanına sizi diriltmeye geldik. Mesaj budur aslında orada. Savaş başlıyor. Kur'an'ın Yevmul Furkan dediği o gün. Allah Müslümanları galip kılıyor. 70 müşrik öldürülüyor. 70 tanesi esir alınıyor. 14 tane de Müslümanlar o meydanda şehit veriyorlar. Esirleri bağlıyor Müslümanlar. Musab bakıyor ki. Mudlic İbni Natha isimli ensari sahabi Kendi öz kardeşi Ebul Aziz'i bağlıyor Varıyor Mudlic'in yanına Ey kardeşim diyor Mudlic'e. O esiri sıkıca bağla Onun çok zengin bir anası var Sen onu götürüp Mekke'de o anaya verince Ondan çok para alırsın ne diyor biliyor musunuz Ebul Aziz yazıklar olsun Musab diyor kardeşini Medine'li bir yabancıya tercih mi ediyorsun? Gelin de anlayın bu sözü gelin de dinleyin bu sözü bizi kardeş yapan aynı anadan ve aynı babadan olmak değildir bizi kardeş yapan imandır. Ve sen benim kardeşim değil Seni bağlayan Mudliç benim kardeşimdir Niye Musab İbni Umeyr Sadece iman yolunda 15 yıl yaşayan o yiğit 1500 senedir Müslümanların gayeyi Hayalidir anladınız mı Niye Musab 1500 senedir Bu Müslümanlara halen ilham kaynağı olur Halen bir şeyler anlatır Anladınız mı? 4000 dirhem alınır Ebul Aziz öyle bırakılır. Efendimize o kadar miktar almasını da Mus'ab söylemiştir. Bedir'deki kameti odur. Uhud'da da var onun bir kameti ve Uhud onun son kametidir. Zaten yaşadığı ömür iman yolunda sadece ve sadece 15 yıldır. Hicretin üçüncü yılı, aylardan şevval, Uhud'a yürüyor Müslümanlar bin kişiyle. İbn Seliul 300 adamını alıp yarı yoldan dönüyor. Efendimiz arkaya bakmadan yürümeyi risalet davasının bir ahlaki olarak öğrendiği için yürüyor Uhud'un meydanına ve 650 askerini piyade olarak Uhud'un meydanına. 50 tane okçuyu da aynı in tepesine Abdullah İbni Cübeyr'in komutasında yerleştiriyor. O gün efendimizin elinde 3 tane sancak var. Öyle gelmiş Uhud'un meydanına. Sancaklardan muhacirlerinkini o gün Ali'ye veriyor. Efsin sancağını yine aynı isme Sad İbni Muazza bir rivayete göre ona değil Useyd İbni Hudeyra Hazrecin sancağını ise yine aynı isme Kubab i̇bn Münzir'e veriyor sonra bir aralık Efendimiz Ali'yi çağırıyor Ali'den sancağı alıyor Musab i̇bn Umeyr'e veriyor O gün Efendimiz yine karşı tarafın sancaklarının Musab'ın amca çocuklarından olduğunu duyunca böyle bir tavır takılmıştır Ve o gün sırtındaki hırkayı Musab'a giydiriyor Mus'ab'a şöyle bir bakıyor Efendimiz, o bakışın ne demek olduğunu anlayan sahabi, Ya Resulallah Mus'ab da mı diyorlar? O bakış şu, gidecek ve gelmeyecek. Öyle baktı Cafer bin Ebi Talib'e, sahabe biliyordu o bakışın anlamını, Ya Resulallah keşke Cafer kalsaydı da biraz istifade etseydik diyecek ama kader ilahi öyle işleyecekti. Musab zaten Efendimiz'e benziyor. Bir de giymiş güzelim o gün Allah Resulü'nün hırkasını Görenler Musab'ı Resulullah zannediyor. Uhud'un meydanında elinde sancak Bakanlar dost düşman Resulullah'ı o zannediyorlar. Uhud'un meydanına yürümüş 3000 Mekke müşriği Gelenlerin amaçları farklı. 70 tane Bedir'de yakınını kaybedenler intikam için yürümüşler Uhud'a. Onlardan bir tanesidir Hint bin Utbe biliyorsunuz. Hazreti Hamza'yı öldürme sebebi de odur. Cübeyr İbni Mutim'in kölesi olan Vahşiye Hamza'yı öldürtme adına bir görev vermiştir. Çünkü Hind'in babası kardeşi o gün Bedir meydanında öldürülmüştür. Ama dört isim var. O gün Uhud'un meydanında onların geliş amacı farklı. Kim o dört isim? Abdullah İbni Şihab zuhri Abdullah İbni Kami'a, Utbe İbni Ebi Vakkas ve Ma Malik bin Zübeyir. Bu dört tane ismin oraya geliş amacı farklı. Nedir amaçları? Allah Resulü'nü ortadan kaldırmak. Başka bir amaçla gelmiyor. Çünkü onların hiçbirinin, Bedir'de yakın ölmemiş. Ama dördü de Mekke'de konuşurken bu söz üzere anlaşmışlar. Ve Uhud'un meydanına gelir gelmez onların işleri Allah Resulü'nü arayıp bulmak ve bu işi o gün orada bitirmektir. Sahabe bunu bildiği için Efendimiz'in etrafında adeta etten bir duvar ölmüşlerdir. Biliyorsunuz Uhud... Üç safalı bir savaştır. Savaşın birinci safhasında ikinci bir Bedir yaşanmıştır. Müslümanlar katmışlar önlerine Mekke müşriklerini silip süpürmüşlerdir. İkinci safha o an başlamıştır. Emre rağmen okçular yerlerini terk etmişlerdir. O ana kadar o tepeyi bekleyen ve o ana kadar Müslüman olmamış olan Halid bin Velid, İkrime İbni Ebi Cehil, arka yoldan kuşatarak Müslümanları iki ateş içerisinde bırakmışlardır. O ikinci safha vahşinin o talihsiz mızrağı Hamza'ya sapladığı andır. O ikinci safha Abdullah İbni Caş'ın kılıçlar altında doğrandığı andır. O ikinci safa Enes bin Nadır'ın Uhud'un meydanında ben cennetin kokusunu alıyorum deyip savaş meydanında lime lime doğrandığı andır. O ikinci safa Sa'd İbni Rebi'nin cennet kokusuna yürüdüğü andır. O ikinci safa Mus'ab İbni Umeyr'in Resulullah'ın kefareti olma adına Uhud'un meydanında doğrandığı andır. İbn Kamia çıkıyor Musab'ın karşısına. Aha buldum diyor. Bir kılıç darbesi sağ koluna. Musab'ın elinde sancak. Sağ koldan yiyince o darbeyi sol kola alıyor. İbn Kamia gözü hiçbir şey görmüyor. Bir kılıç darbesi de sola. İki kolda gitti. Ama sancak düşmemeli. Çünkü Musaflık budur. Kollar gitse bile sancak düşmemelidir. Ve Mus'ab sancağı göksüne doğru bastıracak. İki koldan darbeyi yemesine rağmen göksünün üzerinde sancağı tutacak. Bir kılıç darbesi de başına yiyecek ve düşecek toprağa. Mus'ab düşecek sancak düşecek. Eğer Mus'ab düşmeseydi sancak düşmeyecek. Neden bugün bir buçuk milyarlık İslam ümmetinin sancağı yerde anlıyorsunuz değil mi? İçimizde musab olsaydı eğer sağda gitse solda gitse göksüyle sancağı taşıyacak gibi yiğitler içimizde olsaydı halimiz bambaşka olurdu. Toprağa düşünce musab yüzünü toprağa bastırdıkça bastıracak. Çünkü İbni Kamiya'nın sesini duymuş. Musab'ın derdi o ana kadar sancağı düşürmemektir. Anla İbni Kamiya son darbeyi vurduğu zaman bir seda yükselecek Uhud'un meydanında. Muhammed'i öldürdüm, Muhammed'i öldürdüm diye. İbni da bu sözü duyunca Musab yüzünü toprağa gömdükçe gömecek. Efendimiz söyleyecek niçin gömdüğünü. İbni Kamya onu ben diye öldürüyordu. O da tanınmamak için yüzünü gizliyordu. Aman beni tanımasın, beni görmesin. Eğer benim Mus'ab olduğumu öğrenirse Resulullah'ın peşine düşer diye yüzünü toprağa gömdükçe gömüyor. Kurban olduğumuz Mus'ab giderken bile öğreterek gidiyor. Giderken bile Risalet davasının Nasıl talibi olunur Nasıl bu dua, davanın mensubu olunur Bunu öğreterek gidiyor Ve Musab'ın defteri orada o anda kapanıyor Bitti mi onun defteri Hayır Musab hiç unutulmadı sahabe içerisinde. 1400 küsür sene geçti Unutan var mı içimizde Musab'ı Kıyamete kadar, son Adem'e kadar Mus'ab halen bir kitap gibi risalet davasının mensubu nasıl olunurmuş bunu öğretmeye devam edecek. Uhud bitecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şehitlerden haberdar olacak. Mus'ab getirilecek kardeşi ve ensari bir sahabe tarafından. Efendimiz şöyle bir bakacak Mus'ab'a. Kanlı bedeni, yırtık elbisesi. Ah Mus'ab diyecek. Seni Mekke'de görmüştüm ben o güzel elbiseler içinde. Şimdi Uhudun meydanında üstünü örtecek bir elbise yok. Efendimiz sözünü bile tamamlayamayacak o meydanda. Sahabe soracak. Ya Resulullah Şehitleri ne yapalım Şehitler düştükleri yerde gömülürler Diyecek Efendimiz Onları Uhud'un meydanına gömeceğiz 25 tane Kabir kazılacak Sayılacak şehitler 50 tane Söyleyecekler Efendimiz'e Bir kabre iki şehidi beraber gömün diyecek Efendimiz Sahabe soracak Ya Resulallah kimi alta Kimi üste koyalım Kur'an'ı çok iyi bileni alta az bileni üste koyun Dünyada birbirlerini sevenleri birbirinden ayırmayın Birbirleri sevenleri bir kabre koyun diyecek Bir kabir kazılacak konacak oraya Hazreti Hamza Onun üstüne konacak yeğeni Abdullah İbni Caş Sonra musab getirilecek Sahabe musabı getirdiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şunu diyecekler Ya Resulallah üstündeki elbise yırtılmış Başına doğru çekiyoruz Ayakları açıkta kalıyor Ayaklarına çekiyoruz Başı açıkta kalıyor Efendimiz yine gözyaşlarına boğulacak Ve en son diyecek ki Çekin elbisesini başına doğru Ayaklarını da otlarla kapatın İzhir otlarıyla Musab Kefen bile bulamadan Bu dünyadan gidecek Musab İbni Meir Gidecek ama Çok şey söyleyerek gidecek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam O gün orada söyleyecek Bunlar İslam'ın şehitleridir Her kim buraya gelir Onlara selam verirse Onlar selamlarına icabet ederler Kıyamete kadar da bu hal öyle devam edecek Biz Uhud'a gittiğimiz zaman Selam veririz Hamza'mıza Selam veririz Abdullah İbni caşımıza Selam veririz Musab'ımıza Belki bugün burada Uhud'da değiliz Uhud'un önünde de değiliz Ama değil mi ki 14 asır sonra İzmir'in toprağında Musab'ın adına bir meclis kurduk Buradan da ona selam gönderiyoruz Esselamu aleyke ya Musab Esselamu aleyke ya şehidul Uhud Esselamu aleyke ya daimul muhacir Allah selamlarımızı ona iletsin inşallah O günden sonra Ne zaman bir hafızın bir karinin dilinden Minel müminine ricalun sadaku Ma ahedullaha aleyh Feminhum men qada nehbehu Ve minhum men yantazir ayeti Duyulduğu zaman Zihinler anında Uhud'a gidecek Anında Uhud'un şehitleri Hatırlanacak Anında Musab hatırlanacak Müminlerden Öyle er oğlu erler, öyle yiğitler, öyle bahadırlar, ey öyle erkek oğlu erkekler, keşke bir becerebilsek şu rical kelimesini tercüme edebilmeyi. Öyle adamlar vardır ki onlar Allah'a vermiş oldukları sözün arkasındadırlar. Hiçbir şekilde onlar sözlerini değiştirmemişlerdir. Onlardan kimi, Musab gibi, Hamza gibi, Abdullah gibi, Enes gibi Allah'a vermiş oldukları sözü yerine getirdiler. Kimi de sıralarını beklemektedirler. Biz şehitlerden olmadık ama sırasını bekleyenlerden olalım inşallah. Allah bizi hiçbir durumda istikametini bozanlardan etmesin. Sadece gençlikte şehadet deyip de işe aşağı eşe dalınca şehadeti unutanlardan da yitmesin. Sonuna kadar Ebu Eyyub El Ensari gibi yaş doksan küsur bile olsa cihat diyen, şehadet diyen, risalet davası diyen o yiğitlerden etsin inşallah. Sahabe hiç unutmadı Musab'ı. Musab'ın şehadetinin üzerinden... 30 sene geçmiş Yer Kufe Onu imana taşıyan Habbab İbni Eret Bir anda gözleri Dolmuş Ah Musab demiş Beraber çıktık bu yola Allah'tan Sevap ummak adına Bizler de sevaba eriştik Sen de sevaba eriştin Ama Allah Bize Sevabın meyvesini bu dünyada tattırdı Sen gül devrini göremeden gittin Hiçbir şey görmeden gittin Çok iyi biliyorum ki sen benden daha hayırlısın Ah Musab deyip inleyecek Size Bukhari'den bir tablo aktarayım Tablonun kahramanı Abdurrahman İbni Af'tır Bir Ramazan mıdır? Bir nafile oruç mudur bilmiyoruz Vakit iftar vaktidir Abdurrahman İbn Af'ın önüne bir tepsi getirilir içinde yemek artık ne varsa Ağzına hurmayı götürmeden hıçkırıklarla ağlamaya başlar Hanımı sorar Ey Abdurrahman ne oldu Gel der anlatayım ne oldu onu Biz de çıktık aynı yola Musab da çıktı Musab hiçbir şey görmeden gitti ama baksana Allah bunca nimeti önümüze serdi. Korkarım ki biz dünyada yaptıklarımızın karşılığını alacağız da ahirete bir şey kalmayacak. Bunu diyen aşare-i mübeşşer Abdurrahman İbni Af'tır. Cennetle müjdelenmiş o müjdeyi Resulullah'ın diliyle duymuş birisidir. Ama sahabenin büyüklüğü zaten buradan anlaşıldı. Allah onun defterini hiç kapatmadı Biz halen ondan ilham almaya ondan nasiplenmeye devam ediyoruz Söyleyeceklerimi söyledim Musab'ın üzerinden çok şey söylenir Belki birçok şeyi de söyleyemedim Ama ben şimdi size bu çağda ve bu topraklarda Musab olmanın yoluna dair beş şey söyleyip Sözlerimi bitireceğim Madem biz buraya Musab'ın adına bir sofra kurduk Amacımız Sadece onun menkıbelerini dinlemek Değildi Amacımız menkıbe dinlemek Ve bu çağda yeniden Menkıbe yazmaktı Amacımız bu topraklarda Musab'ın ruhunu diriltmekti Amacımız yeniden Musab olmak Yeniden Musab'lar doğurmak Mus'abların babaları ve anneleri olmaktı. O halde ne yaparız da Mus'ab olabiliriz? İşte Mus'ab'ın hayat defterinden aldıklarımızı ben size aktarmış olayım. Bu zaman dilimlerinin Mus'ab'ı olmak istiyorsan feda etmeyi, sürekli vermeyi, gözden çıkarmayı ve kurban olmayı Hayatının Esası Kılmalısın Bir Daha Tekrar Edeyim Bu Zaman Dilimlerinin Musabı Olmak istiyorsan, Feda Etmeyi Sürekli Vermeyi Gözden Çıkarmayı Ve Kurban Olmayı Hayatının Esası Kılmalısın Küçük Şeyleri Feda Edemeyen Büyük Karşılıklara Nasıl Ulaşabilsin Ki Küçük şeyleri feda edemeyen büyük karşılıklara nasıl ulaşabilsin ki? Musab'ı musab yapan buydu değil mi? Anayı bile feda etti. Serveti feda etti. Güzelliği feda etti. Asaleti feda etti. Mekke'deki hayatı feda etti. Neyi varsa hepsini feda etti. Ettiği için musab oldu. Senin de neyin varsa... Benim de neyim varsa verebilirsek eğer Risalet davası adına inanın ki Musab'ız, Musab'ın yolundayız. İki, bu toprakların Musab'ı olmak istiyorsan, buraları Habeşistan olarak değil, Yesrib olarak görmek zorundasın. Ölmek için değil de dönmek için bir yerde bulunursan orayı nasıl yeşertebilirsin ki? Musab'ın hayatı bunu der bize Ölmek için bulunacaksın Dönmek için değil Dedim bir daha söylüyorum Öğrencisin burada İmamsın burada Tüccarsın burada Sesimizi şu anda dünya duyuyor Avrupa'daki kardeşlerime söylüyorum Amerika'dakilere söylüyorum Aş için eş için oralardasınız Nerede olursanız olun Bulunduğunuz yerde Dönmek için değil de ölmek için bulunmazsanız orayı yeşertemezsiniz Eğer sen bulunduğun yeri Habeşistan olarak görürsen hiçbir netice elde edemezsin Nerede olursan ol orayı yesrip olarak bil Ve kendini musab olarak bil Ek toprağa tohumu mahsule de bakma Mahsule Müslüman bakmaz o Allah'ın işi Bizden istenen toprağa tohum ekmek. Mahsul sonraki iş. Ama bil ki ihlasla ekilen tohumu Allah asla zayi etmez. 3 Bu ortamların musabı olmak istiyorsan söz adamı değil, hal adamı olmak durumdasın. Yaşantın tebliğ etmiyorsa, sana bakan İslam'ı sende görmüyorsa İmanın tadını senden alamıyorsa nasıl başkalarını diriltebilirsin ki diriltmenin yolu budur siz tebliğin sadece dille olduğunu mu zannediyorsunuz o işin bir aracı asıl tebliğ hal iledir. Musab İbni Umeyr söz ile Ebu Rumi kardeşini kazanmadı hal ile kazandı Medine'de de binlerin yüreğine hal ile imanın tohumunu ekti halin tebliğ ediyorsa sözü zayi etme Halin tebliğ etmiyorsa konuşsan da söz zayi olmuştur Allah muhafaza etsin Bu zeminlerin Musab'ı olmak istiyorsan dördüncüsü sözün gücüne inanarak Medenileri ikna söz iledir ilkesini unutmamalısın Bir daha söyleyeyim bu cümleyi Bu zeminlerin musabı olmak istiyorsan Sözün gücüne inanarak Medenileri ikna söz iledir ilkesini unutmamalısın Hatip olarak kendini Muhatap olarak karşıdakini iyice tanımalı Hitap olarak sözlerini Güzel seçmelisin Bunlara dikkat etmezsen Nasıl tebliğ ve davet Yapabilirsin ki İşin yolu bu Hitap Hatip Muhatap Bir yerde tebliğin olabilmesi için Hatip sensin Konuşansın Kendini tanıyor musun Tanıyorsan işin birinci basamağını geçtin İkincisi muhatap Muhataplarını tanıyor musun? Nedirler? Sosyal hayatları nedir? Hassasiyetleri nelerdir? Kültürleri nelerdir? Neyi ben öne alırsam iyi yaparım? Neyi geride bırakırsam eksik bırakırım? Bunları biliyor musun? Hitabını da buna göre ayarlıyor musun? Eğer bunu yaparsan Allah'ın izniyle etkin Musab'ın etkisidir. Beşincisi ve sonuncusu. Bu güzel davanın musabı olmak istiyorsan, zor bir işe talip olduğunu hatırından çıkarmamalısın. Zannetme ki dava kolay bir davadır, zor bir davadır. Risaletin davası, Adem'in davası, Nuh'un davası, İbrahim'in davası, Davud'un Süleyman'ın davası, Efendimiz'in davası hepsine selam olsun. Sen de o davaya mensupsun O davanın adam olduğunu söylüyorsun O halde bu davanın zor bir dava olduğunu unutmamalısın Dava Risaletin davasıdır Bu davada bedel ödemek var Hicret etmek var Karşılığını burada beklemeden Toprağa tohum ekme sorumluluğu var Sevdiğini iddia ettiğin kimselerin Kefareti olarak kılıçlar altında doğranmak var. Var mı bütün bunlar? Var. Hicret var. Bedel ödemek var. Mus'ab gibi kefaret olmak var. Öyleyse dikkat et. Bunları göze alamazsan Mus'ab'la aynı davanın mensubu olabilirsin ki. Bunları göze alamazsan Nasıl Mus'abla aynı davanın mensubu olabilirsin ki? Bunları göze alabilecek kadar Allah önce bana iman versin, sonra da sizlere versin. Önce bana ihlas versin, sonra da size versin. Sonra hepimizi 1400 1400 küsür sene sonra gelsek bile Mus'ab'ın yolunda yürüsün. Küçüklüğümüzü biliyoruz. Evet gerçekten biz kaç paralık adamlar olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat daha var ki nefis her şeyden edna, hizmet, iman ettiğimiz dava her şeyden aladır. O iman ettiğimiz ve mensup olduğumuz risaletin davası adına çok büyük işlere çok büyük davalara mensup olduğumuzu unutmamalıyız Allah hayatımızın sonuna kadar Yollarımızı Musab'ın yolu kılsın Bugün nasıl İzmir'de bizi Musab'ın adına kurulmuş Bir sofrada bir mecliste topladıysa Yarın cennette de Onun ev sahibi olacağı O sofrada bizleri toplasın Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.